insanların bir kısmı gülün renginde, bir kısmı kokusunda, bir kısmı gülü eken bahçıvanında, bir kısmı bahçıvanın Rabbinde. Bir kısmı nasıl ederim bahçede bitti gül. Bu ne alaşık. Yani esas alanlar pek azdır. Zaten ile ibadet yaşıyor min orada cüz'iyedir. Pek azdır bu kemale yürüyen insanlar. Eğer herkes kemale yürürse zaten kemalin kıymeti kalmazdı. Mevaku duyan, levkû gören gibi olmadı. Levkû e, işe giren de levkû gören gibi olmadı. O daha iyi dedi. Ayağa çıkan insan yıldızları, göğü ölçtüğü halde kendi üzerindeki eşyayı bilmez. Vücudun iç kısmı değil, üzerindeki eşyayı bilmez. Ha, i̇şte bize bunları götüren, yani gülün esasını bize bildiren, kokusunu kim halk etti? Rengini kim halk etti? Bunu bildiren zat kim biliyor musun? İşte o Adem, yani Esma'ya malik olan Adem'den gelen Enbiya bildirdi. Eğer peygamberler gelmeseydi, insanoğlu bunu bulması gayet güç olurdu. Çünkü insanoğlu peygamber sorursa kendi kız kardeşiyle evlenir, anasından evlenir. Hayvanı kendisi ilah, ilah olarak ilah eder. Nitekim de bir zamanına ineği hak bilip de onun idrarı içenler bir alay insan var. Hatta pisliği bile yer.